1137 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in sünnetleri hakkında Hz. Ayşe'nin söyledikleri, Hz. Ayşe'den peygamberin nafile olan namazını sordum, bana, Hz. Peygamber öğleden önce benim hücremde 4 rekat namaz kılar, kıldıktan sonra da çıkar, halkın önünde öğle namazının farzını kılardı, sonra evine gelip 2 rekat kılardı, halkın önünde akşam namazını kıldıktan sonra evine döner ve 2 rekat namaz daha kılardı,